Hocam cenaze namazının ayakkabıyla kılınması caiz değil diye duydum. Bunun bir gerçeklik payı var mıdır? Varsa nedir? Tabi cenaze namazı normal namazlardan biraz farklı. Yani <gülüyor> normal namazlarda aradığımız bir takım şartlara biz ne yapmıyoruz? Cenaze namazını da aramıyoruz. Hı hı. Biz isterseniz konuyu biraz namazla da bağlantı koyalım. Yani herhalde Buyurun. bulunduğumuz noktada ayağımızda veya diyelim ki işte yerde bir pislik olmadığı sürece e, o haliyle normal namaz bile kılınabilir. Öyle nih nihayet e, diyelim ki kutsal topraklara gidiyoruz. O evet. izdihamda bazen oluyor ki sokaklar eğer e, orada bir pislik görmediğimiz sürece yani o mermerin üzerine, o taşların üzerine hiçbir şey sermeden toprağın üzerinde namaz kıldığımız vakidir. Biraz da böyle de bakmamız gerekiyor. Ayakkabılarımızın altında e, diyelim ki e, işte namazın sıhhatine engel Necaset olmadığından eminsek o şekliyle namazda bile Hı -hı. bir mahsur olmadığını söyleyebiliriz. E, cenaze namazında da öyle. Yani Hakeza, bugün Hakeza. E, ne yapıyoruz? Biraz daha namazdan aradığımız şartların hepsini cenaze namazında ar arıyoruz. Aramıyoruz. Öyle olunca da ayakkabıyla cenaze namazı kılmak çünkü rükulu secdeli bir namaz da değil. E, dolayısıyla abdestli olmak şart sadece. Abdestli olduğumuz sürece ayakkabıyla cenaze namazını ayakta kılmamızda dini açıdan bir mahsur yoktu efendim. Evet.